1352 numaralı konu, İbni Zübeyr'in oğluna, zikrederken cezbeye tutulanların yanında oturmamasını söylemesi, bir gün eve geç geldim, babam, nerede olduğumu sordu, ben de, bazı insanlar gördüm ki, onlardan daha hayırlısını görmemiştim, oturmuş zikri yapıyorlardı, kimisi titriyor ve o kadar cezbeye tutuluyordu ki, Allah korkusundan düşüp bayılıyordu, onları görünce yanlarında oturdum, dedim, Babam, hayır, onlarla bundan sonra beraber oturma, dedi. Onun bu sözünü yadırgadığımı anladı ve, ben Hazreti Peygamberi, Ebu Bekir'i, Ömer'i Kur'an okurken gördüm. Onlardan hiçbiri cezbeye tutulmuyor ve düşüp bayılmıyordu. Acaba senin gördüğün bu kimseler, Ebu Bekir ve Ömer'den daha mı fazla Allah'tan korkuyorlar, dedi. Düşününce babamın dediğinin doğru olduğunu anladım ve bir daha onların yanında oturmadım.